Oh yeah. Hvala Merhabalar Bugün 5 Aralık Perşembe Yıl 2024 Ay 12 Gün 340 Kasım 28 1446 Hicri Cemazi El 4 1440 Rumi Kasım 22 Günün Tarihi 90 yıl önce bugün 5 Aralık 1934'te Türkiye'de kadınlar siyasal anlamda yurttaş olma yani seçme ve seçilme hakkını kazanlar 97 yıl önce bugün 5 Aralık 1927'de ise Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları tedavüle çıkarıldı. 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık banknotlar eski Türkçe ve Fransızca olarak bastırıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi Herkese merhaba. Apaçık Radyo burası. Apaçıkradio.com.tr Açık gazete başladı. Ömer Madre bugün de yok. Yarın bizimle olacak kendisi. Tek başıma sunuyor olacağım. Açık gazeteyi bugün. Teknik masada Andrei Gritzk bulunuyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Açılışta çaldığımız parça. Bildiğiniz bir parça. Buffalo Springfield'den. For what it's worth. Ne pahasına olursa olsun. Ne pahasına olursa olsun diye çevirebileceğimiz bir isimli şarkı Jim ya da gerçek adıyla James Messina 5 Aralık 1947'de dünyaya gelmiş Amerikanlı müzisyen, söz yazarı şarkıcı, gitarist ve plak yapımcısı folk rock grubu Buffalo Springfield'in üyesi öncü country rock grubu Poco'nun da kurucu üyelerindenmiş kendisi doğum günü olmayası dolayısıyla Buffalo Springfield'den forward What çaldık bu şarkı 1960'ların en çok bilinen protest şarkılarından bir tanesi evet. bu Fol Springfield e, single olarak kaydetmiş şarkıyı 1967 yılında kendi adlarını taşıyan albümlerinde yayınlamışlar e, bu şarkı o dönem o, o dönem yükselmeye başlayan savaş karşısında öğrenci hareketiyle anılıyor e, Los Angeles'ta e, Rock müzik ve yeni gençlik kültürüne karşı Akşam müzik yasağı gibi uygulamalara karşı ger gerçekleşen kitle eylemleriyle de e, aynı zamanda anılıyormuş. Tam bu dönemde burada bu, bu Los Angeles'ta süren eylemler döneminde e, yazılmış e, şarkı. Sözlerinde de gençlik mücadelelerini dolayısıyla e, barındırıyor. Şöyle e, bir kısmını özetleyebiliriz sözlerin. Burada bir şeyler oluyor ama ne olduğu tam olarak belli değil. Orada silahlı bir adam var. Bana dikkatli olmam gerektiğini söylüyor. Sanırım artık durmamızın zamanı geldi. Çocuklar bu ses ne Herkes baksın neler oluyor? Savaş hatları çiziliyor. Herkes yanlışsa kimse doğru değildir. Gençler fikirlerini söylüyor. Arka taraftan çok fazla tepki geliyor. Artık dursak iyi olur. Neler oluyor? Ee, diye devam eden sözleri vardı. Çatışma için tam bir manevra günü diye devam ediyor sözler. Binlerce kişi sokakta şarkılar söylüyorlar ve dövizler taşıyorlar. Çoğunlukla yaşasın bizim taraf diye bağırıyorlar diye devam ediyor. O dönemin kitle mücadelelerine değinmiş şarkının sözlerinde. Dün akşam saatlerinde birbiri ardına olağanüstü diyebileceğimiz ya da daha önceki çeşitli politik olayların devamlı sayılabilecek gelişmeler oldu. Kısaca onları özetleyerek bugüne geliştirelim başlayayım. Daha sonra tarihte bugünle devam ederiz. Öncelikle Fransa'da hükümet düştü. Almanya'nın ardından Fransa'da da Avrupa'nın iki büyük ülkesinde iktidar devrilmiş durumda. Dolayısıyla herhalde yine Almanya'da Şubat ayında gerçekleştirilecekti seçimler. Fransa'da ise ne zaman olacağı belli değil ama seçimler ufukta göründü. Yeni Halk Çephesi'nin Gen soru önergesine bu sefer daha önce iktidara bir az da olsa destek vermiş olan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin de desteğiyle mecliste bir güven oyu oylaması yapıldı dün akşam saatlerinde ve güven oyu alamadı hükümet bunun üzerine 1962 yılından bu yana ilk kez Fransa'da hükümet düşmüş Fransa'daki başkanlık sistemi de bir tartışma konusu olarak tartışılmaya devam ediliyor. Ne olacağını da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tuba Tekerek'le de bu Fransa'daki oylamayı hükümetin düşmesine sebep olan güven oyu oylamasını konuşma fırsatı bulacağız diye düşünüyorum. Akşam saatlerinde dün İtalya'dan ilginç bir haber geldi. Daha doğrusu İtalya'dan Türkiye'deki İtalya'da okumak isteyen öğrencilere yönelik ilginç bir haber. İtalya'ya öğrenci vizesi başvuruları durduruldu. Türkiye'de İtalya vizesi için etkili tek kurum olan idata ülkede üniversite okumak isteyen öğrencilerin bize başvurusunu almayı durdurduğunu e, açıklamış. Açıklama şu şekilde, 2 Aralık pazartesi itibariyle ofislerimizden 3 yıllık lisans ve master, yani yüksek lisans, yıllık Erasmus programları ve tek derslik üniversite dersleri Ve sanat ve müzik alanındaki üniversite programları için hiçbir koşulda vize başvurusu kabul edilmeyecektir. Sadece bir yıl süreci üniversite yüksek lisans programlarına, çok yıllı doktora programlarına, dil kurslarına ve hazırlık programlarına ve bir yıldan kısa süren Erasmus programlarına. Bir yıldan uzun olanlar için vize kabul edilmeyecek ama kısa olanlara kabul edilecekmiş. Bir tek bunlara... E, vize başvurusu kabul edilecek e, denmiş gerekçe açıklanmamış e, olağanüstü ve ani bir karar olarak dün akşam saatlerinde e, haber sitelerinde yer alıyordu. E, yine dün akşam e, Suriye'den e, önemli haberler geldi. Heyet Tahrir Şam ve Suriye Milli Ordusu e, 27 Kasım'da ani bir saldırı başlatmış ve Suriye'de 4 yıldır süren bir tür statik oyu. Bozmuşlardı. Önce Halep e, Suriye'nin ikinci büyük kenti ardından telrifat Rifat o da e, SDG'nin Suriye Demokratik Güçleri'nin ve YPG'nin kontrolünde olan e, bölge. Buraları hızlı bir şekilde almıştı. E, muhalif silahlı güçler daha sonra da Hama'ya e, ilerledikleri söyleniyordu. Hama'da dün e, ciddi çatışmalar yaşandı. Sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde özellikle Arap, Suriyeli e, muhalif sitelerde Hama'nın düştüğü e, söyleniyor, iddia ediliyor. E, ancak Rusya'dan dün akşam e, açıklama geldi. Çatışmaların devam ettiğine e, yönelik kent merkezine oldukça yakın yerlerde çatışmalar olduğu e, söyleniyordu. E, Hama düşerse Şam'a doğru da bu bir e, isyancı birliklerin devam edebileceği söyleniyor Bu konuda henüz bir net bilgi yok ve Gürcistan ile Güney Kore'de ise kitle eylemleri sürüyor. Gürcistan'da demokrasi eylemleri devam ediyor. 7. gününde de sert polis çatışmaları da göstericilerle polis arasındaki çatışmalar da devam ederken Güney Kore'de ise insanlık tarihinin en kısa süreli sıkı yönetiminin yani sadece 6 saat sürdü bildiğiniz üzere sıkı yönetim. Fakat kendi partisinin dahi Güney Kore Devlet Başkanı'nın kendi partisi dahi sıkı yönetim kararına karşı çıkınca anayasa ihlalidir deyince ömrü kısa olmuştu. 6 saat sonra kaldırmak durumunda kaldı fakat Güney Kore halkı bununla yetinmiyor diye. Binlerce kişi sokaklara çıktı. Ülkenin sendikalar konfederasyonu ise grevi ilan etti. Eğer devlet başkanı istifa etmezse ve iktidar tarafından da hızla cezalandırılmazsa greve sürdüreceğiz dediği kitlelerde aynı taleplerle sokaklarda olmaya devam ediyor. Evet Filistin, Batı şeria ve daha birçok yerden Afganistan'dan. Amerika'dan, İspanya'dan önemli haberlerimiz olacak önümüzdeki dakikalarda ama her zaman olduğu gibi tarihte bugünle başlayalım bugünkü haberlere. 1934 yılında bugün Teşkilat-ı Esasiyenin 10. ve 11. maddelerinde yapılan düzenlemeyle kadınlar seçme ve seçilme hakkına sahip oluyorlar. 1930'da belediye seçimlerinde sadece seçme hakkı kullanmış kadınlar. Bundan 4 yıl sonra ise seçme hakkının seçme hakkının yanı sıra 30 yaşından itibaren seçilme hakkını da elde etmiş oluyorlar. Bu hakkın elde edilmesinden sadece 3 ay sonra gerçekleşen Şubat 1935'teki meclis seçimlerine tek parti içerisinden ilk defa kadınlar da katılmış, aday olmuş, 18 sandalye elde edebilmişler sadece. Türkiye'de kadın mücadelesi elbette Cumhuriyet'ten daha eski. 1908 devrimiyle ikinci meşrutiyetin ilanından sonra Osmanlı'da Avrupa ve Amerika'daki birinci dalga kadın hareketinin takipçileri yer alıyor. Hatta milli mücadelenin ardından daha cumhuriyet ilan edilmeden önce başını Nezihe Muhittin'in çektiği feminist kadınlar kadınlar halk fırkası kurmak için de başvuruda bulunmuştu. Ancak talepleri cumhuriyetin ilanından aylar sonra ve hatta daha önce parti kurmak için başvurmalarına rağmen Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulmasından sonra reddedilmişti. Yani Cumhuriyet Halk Fırkası Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan önce kurulmak için başvurmuş ama bu başvuru reddedilmiş. Daha sonra da Cumhuriyet Halk Fırkası bir tür tek parti olarak zaten yönetecek ülkeyi siyasette çok erken bir aşamada politik özne olma girişimleri reddedilen kadınlara daha sonra haklarının altın tepside verildiği söylenecek. 1960 yılında bugünse henüz yeni kurulan The Beatles grubundan Paul McCartney ve o dönem grubun davulcusu olan ancak 1962'de grup henüz ünlenmeden önce kavulan Pete Best Almanya'da nedense bir kondomu bir tuğla duvara tutturup sonra da tutuşturmaktan tutuklanmışlar. İkiliye Almanya'yı terk etmeleri e, söylenmiş demek ki suçmuş o dönemler. 1968 hareketi öncesi bütün Avrupa'da da muhafazakarlığın güçlü olduğu bir dönemden bahsediyoruz. 1965 yılında bugün ise yine The Beatles grubundan bir başka haber. Britanya'daki son konser turları kapsamında kendi şehirleri olan Liverpool'da da son konserlerini veriyorlar. Ve 5100 kişilik biletlere 40.000 talep gerçekleşmiş. 1965 yılında 1998'e geldiğimizde ise... 1998'de yani bugün ilk biseksüel onur bayrağı kamuoyuna tanıtılmış biseksüel onur bayrağı biseksüel topluluk için Michelle Page tarafından tasarlanıyor. Amacı biseksüel bireylerin görünürlüğünü toplumda ve LGBTI artı topluluğu içinde artırmak. Page bayrağın ifade ettiği anlamı şöyle açıklamış. Pembe renk eşcinsel ilişkiyi temsil eder. Mavi renk ise heteroseksüel ilişkiyi temsil eder. Mavi ve pembe, pembenin ortasındaki renk ise mordur. Mor renkte her iki cinsi olan ilgiyi temsil eder diye bu bayrağın e, anlamını açıklamış. Evet buradan e, yine iklim ve çevre haberleriyle bugünkü haberlerimize başlayabiliriz. E, önemli bir konferans şu anda Suudi Arabistan'da sürüyor. Dinleyicimiz Bahar Özay'ın hatırlatmasıyla bu hafta bir ekoloji zirvesinin daha başlamış olduğunu öğrendik. Kasım ayı 3 büyük uluslararası zirve ile geçmişti. Bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik zirvesi Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP29 ve Uluslararası Plastik Anlaşmaları görüşmeleri. Şimdi de Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi görüşmeleri. Bütün bunlar COP diye taraflar konferansı olarak geçiyor. Bu konuda çölleşme ile mücadele konusundaki 16. zirveymiş. Yani COP16 diye geçiyor. Hem de Suudi Arabistan'da sürüyormuş. Yani doğru bir yerde bu sefer sürüyor diyebiliriz belki. 2-13 Aralık 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek. Our Land Our Future'a. Bizim toprağımız, bizim geleceğimiz teması altında gerçekleştiriliyormuş bu zirve. Birleşmiş Milletler'in sitesinde şöyle denilmiş zirve hakkında COP16 yani Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi zirvesinin e, taraflar konferansı insanların ve gezegenin yararı için araziyi eski haline getirmek ve kuraklığa karşı dayanıklılığı artırmak üzere Yatırım ve eylemleri hızlandırmaya yönelik yenilenmiş bir küresel taahhüde işaret ederek oyunun kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor denmiş. Suudi Arabistan tabii ki en kendisi de ülke olarak çöllerin oldukça yaygın olduğu bir ülke ama daha önce az evvel bahsettiğim 3 büyük zirvede de Bir e, uluslararası anlaşmaya varılması ya da bu konuda ileri doğru bir adım atılmasını engelleyen başat ülke konumundaydı. Bir fosil yakıt ülkesi dünyanın en büyük petrol ve aynı zamanda plastik üreticilerinden bir tanesi. Dolayısıyla ekolojiye ve iklime en büyük zararı veren ülkelerden. Üstelik de bu tarz Birleşmiş Milletler zirvelerinde sonuç alınabilmesi için bütün devletlerin onay vermesi gerekiyor. Suudi Arabistan hep ket vuran onay vermeyeceğini söyleyerek anlaşmaların, zirve sonlarındaki anlaşmaların hep törpülenmesine sebep olan ülke konumundaydı. Şimdi bizzat ev sahipliği yapıyor Birleşmiş Milletler Çölleşme Mücadele Sözleşmesi zirvesine. Fakat bu arada bir haber daha geldi. Zirve başladıktan 2 gün sonra Suudi Arabistan Veliyah Prensi ekosistemi korumak ve sürdürülebilir mavi ekonomiye geçişi desteklemek için denizin sürdürülebilirliği ulusal stratejisini başlattığını ilan etti. İndipendent Türkçe'de var bu haberde. Beliyahd Prens Muhammed Bin Selman bu yeni e, strateji e, hakkında ilan edilen strateji hakkında şöyle söylemiş. Suudi Arabistan ekonomik, coğrafi ve kültürel potansiyelini ortaya çıkarmaya, sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması alanlarındaki öncü çabalarını sürdürmeye devam ediyor diyor diğer bu zirvelerde aldığı tutumu herhalde farkında değil Veliyat Prens. Bu strateji sayesinde yeni ilan ettikleri strateji sayesinde krallık mavi ekonominin konumunu ekonomisinin önemli bir ayağı olarak güçlendirmekte ve Kızıldeniz bölgesinin mavi ekonominin en iyi uygulamaları için bir referans haline gelmesini ve krallığın mavi ekonomide araştırma geliştirme ve inovasyonda küresel bir lider olmasını Arzulamaktadır demiş. Haberde önemli bir detaydan da önemli bir bilgiye de yer veriyorlar. O da şu Suudi Arabistan deyince bildiğiniz üzere aklımıza hemen çöl ve petrol geliyor. Ancak Suudi Arabistan aynı zamanda oldukça uzun bir kıyı şeridine deniz kıyılarına da sahip 1800 kilometrelik bir kıyı şeridine sahip olduğunu hatırlatmış. Independent Türkçe yazmış. Dünyanın 4. büyük mercan resiflerine sahip e, diyor e, Suudi Arabistan için. Dünyadaki mercan resiflerinin %6,2'sine ev sahipliği de yapıyormuş. Bu oldukça tek bir ülke için oldukça yüksek bir oran diyebiliriz. %6,2'si tüm dünyadaki mercanların Suudi Arabistan kıyılarında ve yüzlerce adadan oluşan takım adalara da sahip diye hatırlatılmış Suudi Arabistan'da. Yani sadece çöl ve petrol ülkesi değil e, bu strateji yeni ilan edilen strateji e, mavi ekonomi stratejisi doğal çevrenin korunmasının bölgenin ekonomik potansiyelini nasıl ortaya çıkarabileceğini ve mavi ekonomiye geçişi nasıl başlatabileceğini ekoturizm balıkçılık yenilenebilir enerji denizcilik ve sanayi dahil olmak üzere çeşitli denizcilik sektörlerinde yenilikçi şirketler için yatırım fırsatları yaratabileceğini ana hatlarıyla ortaya koyuyor diye Haberde yer verilmiş. Strateji şu kısmı e, önemli. 2030 yılına kadar deniz ve kıyı koruma alanlarının kapsamını %3'den %30'a çıkarmayı destekliyormuş. Bu ciddi bir iddia. Umarız gerçekleşir. Ama Suudi Arabistan'ın bu zamana kadar e, takındığı tavra bakılırsa pek olası görünmüyor. Ayrıca yenilenebilir enerjinin hedef enerji e, karışımının Bu, bu cümleden tam olarak neyi kastettiğini anlayamadım ama bu şekilde geçiyor. Independent Türkçe'de e, herhalde yenilenebilir enerji genel olarak diyebiliriz. %50'sine e, ulaşmasını e, destekliyor e, bu yeni stratejik plan. Böylelikle fosil yakıt kaynaklı üretim yerine %50 yenilenebilir enerjiden elektrik üreteceğini düşünüyoruz. E, Açıklamış iddia ediyor. Suudi Arabistan bir yandan da e, çölleşme ile mücadele zirvesinin de ev sahipliğini yapıyor şu anda. İklim ve çevre konusunda bir başka haber. Nina Lakhani'nin dün Guardian gazetesinde yayınlanan bir makalesi. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle iklim eylemlerinde, e, sivil itaatsizlik eylemlerinde, barışçıl eylemlerde... Ceza alanlarla ilgili bir haber bu. Önde gelen bir Birleşmiş Milletler İnsan Hakları uzmanı Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin barışçıl iklim protestocularına yönelik cezai baskılarla ilgili sorularına, Birleşmiş Milletler uzmanlarının sorularına yanıt vermemesi üzerine duyduğu öfkeyi diye getirmiş Birleşmiş Milletler İnsan Hakları savunucuları özel raportörü. Mary Lavlor salı günü Alex Conan ve John Mark Rosendahl adlı iki iklim aktivistinin uzun hapis cezaları gerektiren suçlarla itham edilmelerinin ardından uluslararası insan hakları hukukunun potansiyel ihlaline ilişkin endişelerini dile getiriyor ve Amerika Birleşik Devletleri makamlarına gönderilen bir mektup kaleme almış. Stop the Money Pipeline koalisyonunun direktörü. Alex Kohn'un bu yargılanmakta olan aktivist ve profesyonel bir cellist olan Rosendahl yaz aylarında fosil yakıt endüstrisinin finansmanına son verilmesinde çağrı, son verilmesi çağrısında bulunan bir dizi şiddet içermeyen protesto sırasında Citibank'in New York'taki genel merkezinin önünde tutuklanıyorlar. Ee, ve sadece onlar değil yüzlerce aslında iklim aktivisti tutuklanıyor. E, 30 Eylül'de e, az evvel bahsettiğim Birleşmiş Milletler raportörü e, Lawlor e, X hesabı üzerinden bir mektup Amerika Birleşik Devletleri makamlarına gönderdiğini açıklıyor. Büyük hayal kırıklığına uğradığını e, söylemiş çünkü Amerika Birleşik Devletleri makamı, makamları kendisine yanıt vermemiş mektupta sağlıklı ve sürdürülebilir çevre hakkı, iklim değişikliği ve protesto hakkı özel raportörleri olmak üzere 4 Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanı tarafından e, imzalanmış bu rapor sadece kendisine ait değilmiş. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler nezdinde Amerika Birleşik Devletleri diplomatik misyonuna gönderilen mektup Birleşmiş Milletler uzmanları Citibank'ın güvenlik personelinden birinin şikayeti üzerine iki aktiviste yöneltilen saldırı suçlamasının gerçeklere dayanması konusundaki endişelerini E, dile getiriyorlar. Çünkü güvenlik görevlisi, bankanın güvenlik görevlisinin ifade vermemesi e, üzerine saldırı suçlamalarının da düşürüldüğünü hatırlatıyorlar. Hakaret suçlamaları e, cellist Rosendahl'in Citibank genel merkez dışındaki halka açık bir meydanda cello çalması Kaona'nın, diğer bir aktivistin, onu yağmurdan bir şemsiye ile korumasına e, koruması ve bütün bunları ikilinin E, ahlaka aykırı davranış veya huzura bozan davranış diye çevrilebilecek disorderly conduct diye geçiyor İngilizcesi e, bu davranışlarından e, dolayı suçlanmışlar ikisi bir güvenlik görevlisinin e, iddiaları üzerine ancak kendisi daha sonra ifade vermemiş mektup e, saygısızlık suçlamasının Temelsiz olduğunu ve iklim krizi ve insan hakları konusundaki barışçılık protestolara katıldıkları için bir ceza gibi göründüğünden korktuklarını e, belirtmişler. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uygulamalarının barışçılık eylemlere yönelik bu uygulamalarından endişe ettiklerini 4 uzman Birleşmiş Milletler uzmanları e, söylemiş. Ve şöyle sesleniyorlar Amerika'ya. Lütfen iklim değişikliğini azaltmaya yönelik tedbirleri belirtin ve adil bir geçişi teşvik etmek için barışçıl eylemlerde bulunan tüm insan hakları savunucularının tehdit, şiddet, taciz veya herhangi bir misilleme korkusu olmadan çalışmalarını yürütebilmelerini sağlamak için hangi adımların atıldığını ve önlemlerin alındığını belirtiniz diye yazdık diyorlar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri hükümeti elbette yanıt vermemiş. Guardian'daki haberde Aktivistlere yönelik uzun zamandan beri süren saldırılardan bahsediliyor. Geçirilen yeni yasalardan da bahsediliyor. Bu sadece Amerika'da değil dünyanın birçok ülkesinde tabii gerçekleşmekte olan bir durum. Standing Rock e, yerli rezervasyonundaki Dakota Access Petrol Boru Hattı'na karşı 2016 yılında yerlilerin öncülüğünde gerçekleştiren gerçekleştirilen eylemlerden bu yana en az 22 ayarlı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sivil itaatsizliği ağır suçlar, para cezaları ve uzun hapis cezaları ile cezalandıran ve kritik altyapı yasaları olarak bilinen protesto karşıtı yasaları kabul etmiş durumda diye de haberde yer vermiş. Evet buradan e, ilk yarım saatte birkaç dakikamız e, kalmışken e, hangi haberlerle devam edelim Diyorum. İyi bir haberle e, madem e, bu ilk yarım saati tamamlayalım. İspanya'dan 900 belgesiz göçmene oturum izni, eğitim ve iş başlıklı bir haber vardı. Dün artı gerçekte son dönemlerde özellikle göçmenler, mülteciler konusunda konuştuk. Oldukça kötü haberler veriyoruz. Kimse göçmen, göçmen haklarından, mülteci haklarından söz etmez durumda. Herkes sadece göçmenlerden, mültecilerden bir tehdit olarak söz ediyor. Aşırı sağ dünyanın dört bir yanında yükseliyor. Türkiye'de ise göçmen karşıtlığının, bayraktarlığını maalesef birinci sırada Zafer Partisi, ikinci sırada ise CHP üstlenmiş durumda. E, İspanya'da ise sol hükümet, e, sol koalisyon hükümeti tam tersi bir e, adım atmış. Son derece önemli ve e, umut verici bir haber bu. Ülkede bulunan yaklaşık 900 bin belgesiz göçmeni vize vermeyi planladığını duyurdu. E, hükümet gelecek 3 yıl boyunca her yıl 300 bin belgesiz göçmene vize vermeyi planladığını duyuruyor. Pedro Sanchez hükümeti bu göçmenlerin eğitim almak ve işlemleri iş bulmak için ülkede kalmalarına izin vereceğini duyurmuş. İspanya'nın göç, göçten sorumlu bakanı Elma Saiz bir açıklama yapmış. Şöyle söylüyor. İspanya açık ve müreffeh bir ülke olmak ya da kapalı ve yoksul bir ülke olmak arasında bir seçim yapmak zorunda. Biz birincisini seçtik. Bu nedenle hali 2,9 milyon yabancı Aylık sosyal güvenlik primi ödüyor diye yazmış. Yabancıların mesleki prof profillerine uygun bir iş bulmalarını ve aynı zamanda şirketlerin ihtiyaç duydukları profesyonelleri bulmalarını kolaylaştırmak istiyor istiyoruz diyerek bürokrasiyi azaltmayı planladıklarını da e, söylüyor. E, insan kaçakçılığıyla mücadeleyi de e, sürdüreceklerinden e, bahsetmiş ve e, 900 bin e, bu şekilde yazmış. Belgesiz göçmen ülkeye yani yasa dışı yollarla girenlere vize vermeyi planladıklarını söylemiş İspanya. Bunun tam tersi ise dün CHP tarafından açıklanmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan Suriyelilere çalışma izni muafiyeti getiren yönetmeliğin iptali için Danıştay'a dava açtıklarını söyledi. Söyledi milyonlarca belki 10 milyona varan insan diyor ki bunun abartılı bir sayı olduğu defaatle söylenmişti ama CHP yönetimi devam ediyor 10 milyona varan insan demeye 10 milyona varan insanın içinde geçici koruma altında yasa dışı güçmenlerin sadece 329 bini yasal izin almış diğerleri Türkiye'de kaçak olarak çalışıyor diyor Ama istediği zaman İçişleri Bakanlığı üzerinden ve bakanlığın belirlediği kapsam ve sürelerde çalışma izni muafiyetine tabiler. Bu Türkiye için büyük güvenlik riski demiş. Neden böyle olduğuna bir gerekçe söylememiş. Sadece göçmen olmaları güvenlik riski olduğu anlamına geliyor anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla bu uygulamaya karşı Danıştay'a dava açtıklarını söylemiş CHP. Göçmenlerin hayatını daha da yaşanmaz hale getirmeye kararlı herhalde. Şimdi kısa bir e, ara verelim. Sonra diğer haberlerle devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Afganistan'dan bir mücadele şarkısıyla girdik ikinci yarım saate. Afgan kadın müzisyen ve aktivist aynı zamanda Elaha Soro tarafından söylenen ekmek iş özgürlük şarkısı. Eee bu şarkının sözleri müziği de Elaha Soro'ya ait. Anavutluğun başkenti Tiran'da 11 Eylül 2024'te yani bundan sadece ay önce tüm Afgan kadınlar zirvesi toplanmış. Ve burada ilk kez bu şarkıda e, duyurulmuş kadın özgürlüğünü anlatan kadın mücadelesini anlatan Afganistan'da bildiğiniz üzere Taliban yönetimi e, bulunuyor. Buna dair bir e, şarkı Soror iç savaş sırasında Afganistan'ı terk eden dindar bir mülteci ailenin çocuğu olarak İran'da doğuyor. Ve 14 yıl boyunca İran'da yaşıyor. Ailesiyle birlikte 2005 yılında Afganistan'a geri dönmüş. Lise yıllarında Afganistan'ın kuzeyindeki Kondos kentinde yerel bir radyo istasyonunda haber muhabiri olarak çalışmaya başlıyor. Aynı zamanda tal Taliban yasalarına göre okula gitmelerine izin verilmeyen mahallesindeki genç kızları. Yani bu dönemde Taliban'ın kontrol altında olduğu yerler, kırsal bölgeler böyle bir yerde yaşıyor ve kendi mahallesindeki genç kızlara ve kadınlara <gülüyor> özür dilerim. Okuma ve yaz okuma yazma ve matematik dersleri vermiş gönüllü olarak. 2007 yılında ise ailesiyle birlikte Kabile taşındıktan sonra müzik alanında ilerlemeye başlamış ve zamanla ün kazanmış. Afganistan'da Taliban yönetimi aldıktan sonra ise İngiltere'ye bir kez daha kaçmak durumunda kalmıştı. Daha önce mülteci olarak İran'a gitmek durumunda kaldığı gibi. Şarkı sözleri ise şöyle. Şarkı sö söylediğimde e, tüm bu yaşananların anahtarın diye geçiyor. İngilizcesinde anahtarın dışındayım. Sabır beni terk etti. İstediğim şey feda edildi gitti. Babam seçti bunu. Bu yeterli oldu. Yüzyılların acısı. İnsan yapımı amaçlar ve stres. Ama ben korku ya da utanç hissetmeyeceğim, övgüyü de suçlamayı da küçümserim diyor. Ekmek, iş ve özgür yaşamak, öğrenme, yaşam ve özgürlük devam eden sloganlarla yani devam eden bir şarkıydı. Elaha Soro'nun dillendirdiği şarkı. Bununla ikinci yarım saate girdik. Çünkü dün oldukça kötü bir haber daha geldi kadınlar kadın hakları ile ilgili Afganistan'dan. Afganistan'da ebe ve hemşire olmak için eğitim gören kadınlar BBC'ye BBC'nin bu haberinde sabah derslere dönmemelerinin emredildiğini söylemişler ve ülkedeki son eğitim imkanlarının da kapatıldığı, ellerinden alındığını söylüyorlar. Afganistan'daki 5 ayrı kurumda BBC'ye Taliban'ın kendilerine bir sonraki duyuruya kadar kapatma talimatı verdiğini doğrulamış ve internette paylaşılan videolarda öğrencilerin bu haber karşısında ağladıkları birbirlerine sarılarak ağladıkları görülüyor. BBC henüz Taliban hükümetinin sağlık bakanlığından resmi bir teğet alamamış yani resmi bir açıklama değil bu sadece okullara giden bir tür tebligattan söz ettiklerinden bahsediyor BBC. Kadınlara ve eğitim kurslarındaki tahmini 17.000 kadına ne olacağı belli değil bu kurumlarda çalışanlara ve eğitim alanlara. BBC'ye diğer eğitim kolejlerinden gönderilen videolarda kurs ağladıkları duyuluyor e, denmiş. E, protestolar bu kolejlerde protestolarda e, başlamış ve koridorlarda e, genç öğrencilerin e, genç kız öğrencilerin şarkı söylediklerini de yer alıyor Bize abluda durmamızı bile e, durmamamızı bile söylediler çünkü taliban her an gelebilir ve bir şey yapabilir bize e, diyor buradaki öğrencilerden bir, bir tanesi BBC'ye herkes dehşete kapılmış durumda demiş birçoğumuz için derslere katılmak uzun süre işsizlik depresyon ve evde izolasyon dönemlerinden sonra küçük bir umut, umut ışığı olmuştu ama şimdi bu da elimizden alınıyor demiş. Öğrencilerden gelen bu videolardan kısa bir ses kaydımız var. Şimdi ona bir kulak verelim. Evet bu dinlediğimiz kaydı. Badakhistan Badakhistan Kishan e, Sağlık Enstitüsü'nde şu an biranc çeviremedim. Badakhistan Sağlık Enstitüsü'nde öğrencilerin kendi yaptıkları video kaydı birbirlerine sarılarak ağlıyorlar, söylüyorlar hep birlikte. Şarkıdan bu birlikte söyledikleri bölümünde ise "Ah gökyüzü gel ağla benimle" diyormuş hep birlikte birbirlerine sarılarak. Ağlıyorlar ve son çalışma imkanlarının da ellerinden alınmış olmasına e, isyan ediyorlar. E, bilindiği üzere aslında e, kadınların şarkı söylemesi de Taliban yönetim, yönetimi tarafından geçtiğimiz aylarda yasaklanmıştı. Biz de açık gazetede bunu vermiştik. Kadın sesinin sokaktan duyulmaması gerektiğini, evde şarkı söylerken dahi e, sesin dışarıdan duyulmaması gerektiğini söylemişti. Ama e, kız öğrenciler... Hep birlikte şarkılar söyleyerek e, bu durumu biraz protesto ediyorlar diyebiliriz. Evet buradan savaş haberlerine e, dönmek durumundayız. Pek iyi e, haberlerimiz yok maalesef. E, özellikle Suriye'de 4 yıldır süren Statikon'un bozulduğundan bahsetmiştik. E, özellikle Hay Heyet Tahrir El Şam e, örgütü ve Suriye Milli Ordusu Önce e, Halep'i daha sonra Tel almıştı. Şimdi Hamay'ı almak üzere saldırılarını sürdürüyor. E, bu konuda dün Middle East ayda David Hurston önemli bir yazısı e, çıktı. Guardian'ın e, dış, e, dış haberler başyazarlığını yapmıştı e, uzun süre boyunca. E, daha sonra da Middle East ayın kurucularından David Hurst. Durumu toparlayan iyi bir yazı al, e, yazmış o yüzden biraz uzatmak pahasına onun bu e, uzun makalesini e, özetlemeye çalışacağım. Çünkü oldukça karmaşık bir durum var ve e, iyi bir değerlendirme yapmış gibi duruyor David Hurst. Şöyle başlıyor <gülüyor> yazısına Suriyeli isyancıların saldırısı neredeyse herkesi şaşırttı. Yıllardır birbirlerine rakip olan isyancı gruplar birlikte hareket edebileceklerini göstermiş oldular diyor. Hayat Heyet Tahri Şam HTŞ diye biliyorsunuz kısaltılıyor ve diğer grupların Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'i havaalanını, buradaki havaalanını ve bazı askeri üsleri ele geçirme hızı Devlet Başkanı Beşar Esad'ın son Be Beşar Esad'a son yılların en büyük yenilgisini yaşattı diye devam ediyor. Halep 2011'deki Suriye devriminden sonra muhaliflerin kalesi haline gelmişti. 5 yıl sonra Esad güçleri tarafından ele geçirilmesi ayaklanmanın sonunu getirdi. Şimdi yeniden ele geçirilmesi rejimin bütünlüğüne ve o zamandan beri Arap birliğine geri kabul edilen Esad'ın prestijine yönelik büyük bir darbe diyor. Esad'ın güçleri İsrail'in sürekli saldırıları karşısında zayıf düşmüş durumda. Hizbullah lider kadrosu yok edildikten sonra İsrail'e karşı hala savaşmaya devam ediyor. Ama o da zayıflamış durumdayken bu saldırılar gerçekleşti diyor. Ee, diğer devletlerin e, rollerine bakmış. İran Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından desteklenen İsrail'in ikinci ve güçlü bir saldırısına hazırlanıyor öyle demiş. İran şu anda bir savunma pozisyonunda e, diyor. İsrail bir cepheden diğerine yani Gazze'den Lübnan'a ve şimdi İran'a geçiyor saldırıyor düşmanlarını, düşmanlarını iç kamuoyunu tatmin edecek şekilde yenemiyor demiş David Hurst. Ve sürekli, sürekli düşük seviyeli bir savaş politikasına karar vermiş görünüyor İsrail diyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek Suriye cephe hattını herkesin unuttuğu donmuş bir çatışmada ani bir şimşek karşısında son derece savunmasız hale getirdi. Bu saldırı ancak ancak demiş. Bu saldırı 18 aydır hazırlanıyordu aslında. Yani birikiyordu buradaki sorunlar demiş. Ocak 2017'de Rusya, Türkiye ve İran tarafından başlatılan ve savaşı yatıştırmayı amaçlayan Astana sürecinin ardından Suriye'de oluşan iç baskıları göz ardı etmek yanlış olur diyor bu bu sonuca gelirken. Çatışmayı kontrol altına almak için 4 bölge oluşturulması amaçlanıyordu aslana sürecinde. Ancak 2018 ve 2019 yılları arasında Rusya ve İran tarafından de desteklenen Suriye güçleri üç bölgeyi ve 4. bir bölgenin bir kısmını da ele geçirerek aralarında yüz binler yerinden edilmiş sivilinde bulunduğu 4,5 milyon insanı kuzey ve kuzeybatıda yani Türkiye sınırı boyunca uzanan dar bir koridora sıkıştırmıştı. Demiş birbirine ateşkeslerin ardından Aslan'a bir barış süreci olmaktan çıkıp sponsorlarının askeri varlığını normalleştiren bir mekanizmaya dönüşmüş bir statikoya dönüşmüş. Ülkede bir barış sağlayamadı. Sonuç olarak cephe hatlarının istikrarlı olduğu 4 yıl boyunca Suriye'nin muhaliflerin kontrolündeki kuzeyinde 5 milyondan fazla insan çoğu korkunç bir yoksulluk içinde yaşamadı. Uluslararası yardıma çok az erişimle ya da hiç erişim olmadan yaşadığı diyor ki e, hatırlanacağı üzere Hatay'ı e, ta, neredeyse tamamen yıkan depremde bu bölgede oldukça kötü etkilenmiş ve uluslararası yardımlar maalesef ulaştırılamamıştı bu bölgeye. Bunların 2 milyonu demiş David Hurst Suriye'nin diğer bölgelerindeki zulümden ya da Esad yanlısı güçlerin saldırılarından kaçarak kamplarda yaşıyor diyor bu muhaliflerin kontrolündeki küçücük alanda. 5 milyon kişi bunun 2 milyonu Suriye'nin diğer bölgelerinden kaçarak buraya gelmiş olan ve şu anda kamplarda halen insanlar. Biraz bu HTŞ örgütünden bahsetmiş. Örgütün 16'da El-Kaide ve cihatçılıkla bağlantısını kestiğini hatırlatıyor David Hurst. HTŞ'nin kontrolü altında bulunan İllip'te yaşayanlar uzun zamandan beri burada kontrolü elinde bulunduruyor örgüt. Burada şeriatın katı bir şekilde uygulanmadığını söylüyorlar. Yani El-Kaide ya da özellikle IŞİD'in IŞİD uygulamalarıyla alakalı olmadığından bahsetmiş. 2012'de HTŞ'nin terör listesine alınmasını sağlayan Amerika'nın eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford da Heyet Tahrir el-Şam'ın artık eskisi kadar sert bir hareket olmadığını söylediğinden bahsediyor. Hristiyanların kilise inşa etmesine de örnek vermiş. E, bu, ya, kiliseler e, inşa edilebiliyor. Cihatçı olmasalar bile diyor David Hurst. Otoriterler ama özellikle Kürtlere nasıl davranacakları belirsiz e, demiş. Halep mahallelerinde ve kırsallarında yüz bin da Kürt nüfusun yaşamakta olduğunu söylemiş ki Tel Rifat alındıktan sonra HTSH tarafından işgal edildikten sonra 50.000 kişi göç etmek durumunda kaldığını Birleşmiş Milletler'de duyurmuştu. Türkiye'nin rolüne rolünün ne olduğunu da tartışmış bu makalesinde. Hirsch bu saldırdaki en net desteğin Türkiye'den geldiğini eğer Türkiye izin vermeseydi saldırının mümkün olamayacağını söylüyor. Türkiye'deki 3 milyon Suriyelinin 1 milyon kadının Halep ve çevresinden geldiğini belirtmiş. Bu önemli bir ayrıntı. Önemli ciddi bir kalabalık Halep ve çevresinden gelmiş. Şu anda geri alınan muhalifler tarafından geri alınan bölgeden. istikrarın ilk işaretiyle birlikte bu mülteciler evlerine geri dönecek. Ve böylece Türk devletinin üzerindeki giderek artan sevimsiz yük hafifle, hafifleyecektir şeklinde bir cümle kullanıyor dün canlı yayında Hüsnü Kabul programına bağlanan Suriyeli aktivist Abdülkadir de tam olarak bundan bahsetmişti Türkiye'de Halep civarından gelenlerin de heyecanlandığından bahsediyorlar, bahsediyordu Çünkü buradaki hayat pahalılığı ve Halep'te de mülklerinin olması dolayısıyla geri dönme umanlar var diyordu. Ayrıca tabi buradaki ırkçılık nedeniyle de gitmek isteyenler olduğundan bahsetmiş. Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanına dağılan birçok Suriyeli muhalif için esas düşman, esas acımasız güç Esad rejimi diğer muhalif güçlerin ideolojilerini o kadar umursamıyorlar diye de vurgulamıştı Abdülkadir. David Hirsch şöyle devam ediyor. <gülüyor> Saldırının bölgedeki savaş sonucu Türkiye sınırına yeni bir göç dalgasından endişelen Türkiye'nin Esad rejimiyle görüşme talebine olumsuz yanıt verilmesinin ardından gelmesi Türkiye'nin ve hatta Rusya'nın Esad'a olan kızgınlığının bir sonucu diyor. Halep saldırısının ardından Türkiye İran Dışişleri Bakanı Abbas Ara Arakşi'nin Ankara'ya yaptığı son ziyarette Esad'dan bir mesaj iletmesini bekledi. Ancak bu mesaj Esad'dan Türkiye'ye beklenen mesaj gelmedi demiş yazısında. Ee, ve İran Dışişleri Bakanı bunun yerine Türkiye'yi ihanetle suçlamış. İran Şam'ın talep etmesi halinde güçlerini Suriye'ye konuşlandırmakla tehdit etti diyor. İran Türkiye ve Rusya arasında bu hafta sonu Doha formunda bir zirve yapılması bekleniyor diye e, vurguluyor. E, burada bir karar çıkıp çıkmayacağı e, bir yandan e, belirsiz. Ama bu kez körfez ülkeleri Esad'ın arkasında diye eklemiş. Öyle ki kriz Suudi Veliyat Prensi Muhammed Bin Selman ile eski akıl hocası ve yakın çalışma arkadaşı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zahid'in Esad'ı arayarak tam de tam destek vermesini sağladı diyor bu konuda. E, Pek denk gelmediğimiz bir ayrıntıydı haber içeriği açısından. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Esad'ı İran ile Suriye arasındaki ilişkiden dolayı genelde diğer iki ülke Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan karşı taraflarda yer alıyorlar. Ancak Esad'a destek verdiklerini telefonla arayıp iletmişler ve uzun yıllar sonra ilk kez böyle bir resmi temas kurulmuş diye de yazısında altını çizerek vurgulamış. İsrail'e dönüyor yazısının son kısmında ve şöyle bir analiz yapıyor. İsrail ise Suriye'de Hizbullah ve Esad rejimi aleyhine olan gelişmelerin kendi çıkarlarına hizmet ettiğini düşünmekle hata eder diyor. Kısa vadede bu son gelişmeler Hizbullah'ın çok ihtiyaç duyduğu füze ikmalini sekteye uğratabilir ve İran birliklerinin yönünü değiştirebilir. Ancak uzun vadede İsrail... Gazze saldırısı boyunca ülkenin İsrail sınırını sessiz tutan Esad'ın yıkılmasının kendi çıkarını olduğunu düşünmeden önce iki kez düşünmeli diyor. Suriyeli isyancıların saldırısı İsrail'in bir düşmanına kesin darbeler indirdiğinde diğerinin öne çıkmayacağını düşünmesinin ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor e demiş. Suriye ya da Mısır'daki herhangi bir rejim değişikliğinin İsrail'in bölgeye barış getirme tırnak içerisinde barış getirme planları üzerinde etkileri olacaktır demiş. Bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa sürüyor. Diyor. İsrail Filistinlilerin işgalin sona erdirilmesi talebini kabul etmedikçe bölge her zaman kriz ve savaşın eşiğinde sallanacaktır. İstikrarsız bir bölge İsrail'in oyuncağı, İsrail'in kontrolünde değildir Bu onun için de büyük bir tehdittir diye yazısını sonlandırmış önemli e, bir analiz diye düşünerek e, Middle East ayda çıkan David Hurst'ün ya da Hur -Hur Hurst herhalde <gülüyor> bu şekilde okunabilir onun yazısına yer vermiş olduk. Bu arada e, dün ilginç bir haber vardı Diken'de Esad'dan yeni bir e, Esad rejimden yeni bir kararname orduya %50 zam yaptığını söyledi duyurmuş Ordu mensuplarına ödenecek maaşlara yeni bir kararname ile %50 zam verilmiş. Çünkü buradaki e, silahlı muhalif güçlerde paralı askerler e, diye geçiyor. Bir e, e, istihdam yöntemi olarak da e, geçiyor tabi buradaki e, askerler. Buna karşı Suriyeli askerlere zam yapmış Esad e, yönetimi. Bu arada e, Urfa'da bir e, protesto yöntemleri eylemi oldu. Demokratik Bölgeler Partisi ve DEM Parti'nin aynı zamanda Özgür Kadın Hareketi de TJA'da e, katılmıştı. E, dün Aligor Kırsal Mahallesi'nde bir araya gelenler konvoyla Suruç-Koban yoluna geçti demiş Evrensel Gazetesi. kitli alkış ve sloganlarla yürüdü. Yürüyüş sonrası açıklama yapıldı e, diye yer veriyor. Açıklamanın sonrasında insan zinciri oluşturuldu ve yürüyüş yapıldı. Kadınlar sık sık Sloganlar attılar polislerin yürüyüşe engel olmak istemesi üzerine kadınlar bize değil çetelere barikat kurun diyerek tepki göstermiş yürüyüş sonrası konuşan Den Parti milletvekili Ali Bozan saldırılar devam ettiği sürece bu yürüyüşümüz devam edecek Rojava halklarının yanında olmaya devam edeceğiz diye bir açıklamada bulunmuş. Filistin'deki gelişmeler son 5 dakikada e, dönecek olursak İsrail Gazze'yi bombalamaya ve katliamlar yapmaya devam ediyor. En son Gazze'de yerin, yerinden edilenlerin çadırlarını bombalayarak bir kez daha 20 kişinin ölümüne e, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep oluyor. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısında bir kez daha güvenli bölge olarak duyurduğu yerde El Mevasi bölgesinde yerinden edilenleri ve gıda depolarını tutuyor. Bombaladı deniyor artık gerçek haberi. Görgü tanıklığına alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait helikopter, çadırları ve teneke odaları bombalamış. Kampta da yangın e, çıkmış. E, bu sırada çok e, ilginç ve tarihi bir karar İngiltere'den geldi. Oxford Union tarihi bir karara imza atarak İsrail soykırımdan sorumlu bir apartheid devletidir önergesini. Kabul etmiş hem de ezici bir çoğunlukla Oxford Union kim diye soracak olursanız Oxford Union topluluğu İngiltere'nin Oxford şehrinde bulunan ve üyelerini ağırlıklı olarak üniversiteden alan bir münazara topluluğu bir öğrenci topluluğu yani 1823 yılında kurulmuş son derece dünyanın en prestijli öğrenci topluluklarından bir tanesi ve üniversiteden bağımsız bir topluluk bu. Yani öğrencilerin kurduğu öğrencilerin de içerisinde olduğu bir topluluk ama üniversiteden bağımsız bir işleyişi var. E, dünyaca ünlü isimleri davet ederek münazaralar yapmasıyla e, tanınıyor. Birliğin yakın tarihteki en hararetli tartışmalarından biri demiş Middle East Monitor bu haberde e, en hararetli tartışmalarından biri olduğu bildirilen tarihi oylamada 278 üye Önergeyi yani İsrail soykırımdan sorumlu bir apartheid devletidir önergesini desteklemiş. Sadece 59 e, üyesi e, bu topluluğun karşı oy kullanmış. Böylelikle e, 6 kat neredeyse daha fazla oyla e, İsrail karşıtı e, görüşü benimsemişler. Bir münazara sonuna, sonrasında bu kararı an, alıyorlar. Önerge hakkında farklı taraflardan önemli isimler davet edilip dinlenmiş münazara yapmışlar. Filistinli Amerikalı yazar Susan Abdulhava, Filistinli şair Muhammed El ve İsrailli yazar Mikop Pelet gibi isimler önergenin lehine görüşlerini açıklıyorlar bu münazarada. Muhalefet tarafında ise İsrailli destekleyenler, İsrail için İngiliz avukatlar hukuk direktörü Natasha Hausdorf, Arap İsrailli aktif aktivist Joseph Haddad Ve 1990'ların sonunda İsrail'e sığınarak Şinbet Güvenlik Teşkilatı'nda çalışan aynı zamanda eski bir Hamas liderinin oğlu olan Musab Hasan Yusuf yer almış. Bunlar da İsrail tarafını münazara da savunmuşlar. Zaman zaman tartışmalar çıkmış. Toplantının ateşi yükselmiş. Önerge karşıtı. İsrail vatandaşı Haddad üzerinde İsrail tarafından öldürülen bir Hizbullah liderinin fotoğrafının bulunduğu provokatif bir tişörtle e, münazaraya katılınca salondan çıkarılması istenmiş. Yani e, Hizbullah liderlerinin öldürülmesini savunan fotoğraflar e, varmış üzerinde salondan çıkarılmış bu sebeple. İsrail gizli servisi için çalışan Filistinli Yusuf ise Filistinlilerin var olmadığını iddia etmiş. Ve Oxford Union'u Müslümanlar tarafından ele geçirilmekle itham etmiş. Bu oldukça ilginç. Kendi babası Hamas Hamas'ın önemli liderlerinden biri iken 1990'da İsrail'e kaçıyor ve İsrail Gezi Servisi için çalışıyor Yusuf. 1999 yılında ise Hristiyanlığa geçmiş. Müslüman olmayı bırakmış. Şimdi Müslümanlar tarafından ele geçirilmiş durumda Oxford Union, diye de bir ithamda bulunmuş Filistinler size var olmadığını söylemiş burası da ilginç sonuçta İsrail'in apartheid rejimi olduğu ve bir soykırım yapmakta olduğu savı haklı bulunmuş büyük çoğunluk tarafından El Cezire ise e, Gazze büro şefi e, Vael Dahduh'un e, Dahduh ödül aldığını e, söylüyor Washington'da düzenlenen bir törenle 2024 sınır tanımayan gazeteciler cesaret ödülü e, bu yıl El Cezire'nin Gazze şefi Vael Dahtuh'a verilmiş. E, Dahtuh geceye gönderdiği mesajda şunları söylüyor. Bu savaş sırasında Gazze'den gelen tüm haberlerin, görüntülerin ve bilgilerin dünyanın geri kalanına ulaşmasını sağlamak için büyük bir fedakarlık yaptık ve çok ağır bedel ödedik demiş. Sınır tanımayan gazeteciler Gazze'de yaralanmasına ve aile üyelerinin ölümüne rağmen haber yapmayı asla bırakmadığı için cesaret ödülünü kendisine e, verdiklerini belirtmiş. Dahduh'un dayanıklılığı ve güvenilir bilgi için mücadeleyi temsil ettiğini belirtmiş sınır tanımayan e, gazeteciler e, örgütü. Evet ikinci e, yarım saati biraz aşmış olduk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz ardından Seyfettin Gürsel ile devam edeceğiz. açık gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Merhabalar Seyfettin Bey, günaydın. Günaydın. Bugün Ömer Bey yok, bildiğiniz üzere mülkeller Birliği Açık Radyo'ya bir ödül verdi. Onu almak üzere Ankara'da kendisi ama yarın bizimle birlikte olacak. Kutlarım. Teşekkürler. Evet, bugün ne konuşuyoruz? Bugün vallahi iki konuya değinmek. Biraz, birincisi malum işte üçünde, her ayın üçünde olduğu gibi enflasyon rakamları geldi. Üzerinde durulmaya değer bazı gelişmeler var, zorluklar var. Önce bunlara kısaca bir değinelim istiyorum. Ondan sonra da Dünya Bankası çok kapsamlı bir dünyada işte eşitsizlik, yoksulluk raporu yayınladı. Evet. Onda da Türkiye'nin tabi yeri hiç parlak değil özellikle gelir eşit sözliğinde onu da kısaca e, beyinelim vakit kaldığı kadarıyla evet. e, neler yani özellikle dünyadaki e, gelir eşitsizliği ülkelere göre ne durumda ve Türkiye ne durumda Bununla ilgili kısaca be vermek istiyorum. Ee, enflasyonun üzerinde durulmaya değer nokta şu Kasım ayında yine aylık %2'nin üstünde geldi aylık enflasyon %2.2 bir türlü %2'nin altına düşüremiyor Merkez Bankası bu neden önemli şunun için önemli bunun hakikaten işte bu yeni ekonomi yönetimi diyelim Mehmet Çımşek geldiğinden beri malum Merkez Bankası yönetimi de tümüyle değişti ve para politikasında da çok köklü bir değişiklik oldu. Ee, hükümetin de bir hedefi var. İddia 2026'nın sonunda enflasyonu %10'un altına indireceğim. Ee, Merkez Bankası da en azından 2025 sonu için %21'e revize etti. Daha önce %17'ydi. %21'e indireceğim dedi. Şimdi bu dikiş hatta bunun mümkün olmadığı anlaşılıyor. Bu yok. Bu önemli? Bunu söyleyeceğim. Evet enflasyon bir dezenflasyon süreci yaşıyoruz. Ee, dinleyicileri hatırlatmak gerekirse yani enflasyondaki yıllık artışlar giderek düşüyor. Çünkü e, geçmiş e, döneme kıyasla aylık artışlar daha düşük düzeyde mi? ama hala yüksek. Şimdi bu yüzde 2,2'nin ardından Neden bir türlü Hani %2'nin altına düşürülüyor? Çünkü bu gıda fiyatları dehşet verici bir a, sorun yaratmış durumda. Bununla Merkez Bankası'nın baş etmesi de mümkün değil. Önce sorunu söyleyeyim, Eylül, Ekim, Kasım böyle bir adeta kreşendo halinde aylık gıda enflasyonu %5'e kadar çıktı, Kasım'da %5'e. Ee, ve şeyin yarısından fazlası bu %2,2'nin iki puan kısmı bu gıdadaki yüksek artıştan geldi. şimdi Tabii yani de üretim hep, dönemi yani sebze meyve konusunda en azından. Tabii ki gıda yani, yani sebze meyve işte tabii ki sebze meyve e, yüksek olunca diğer gıda e, imala, e, imal edilmiş mi? yani gıda ürünlerinde de artıyor süt ürünlerinde de artıyor ee, bunun tabi sadece mesele enflasyonu e, da bir direnç oluşturması değil aynı zamanda tabi yoksulluğu da arttırıcı geçim sorununu derinleştirici bir etkisi de var gıda enflasyonu o bakımdan çok önemli diğer bir önemli husus Böyle Merkez Bankası hani enflasyonu gıda enflasyonu düşürmek için faizleri arttırayım. Bu da bir çare değil. Çünkü gıda enflasyonu biliyoruz ki tamamen arz yönlü verimsizlikten, aracıların yüksek kar marjlarından maliyetli bir şekilde yani ürünün tarladan markete gelmesinde o arada geçen zamanda son derece maliyetli bir şekilde evet, evet etmesi, transfer olması e, raflara inmesi, bütün bunlar faiz politikası ile, para politikası, ilgisi senin kadar faiz alttır sanki gıda talebi düşecek de fiyatlar düşecek mi? Hayır. Talepten kaynaklanan bir sorun değil bu. Tamamen yapısal bir sorun ve yeni bir sorun da değil. Bunu bir türlü kare bulamazlar. Şu zaman zaman gecikmiş olarak bakıyorlar ki artıyor filan filan yürümlerce. Çok ciddi fiyat artışları var. Ne bileyim örgü ne no. Veyahut da pirinç. Hala bu sefer ithalat yoluna gidiyorlar. E, talep şeyi arzı yetersizliğini karşılamak için. Vesaire. Şimdi bu gözle baktığınız zaman ha şöyle bir Olumlu gelişmeler de var. Dediğim gibi dezenflasyon aslında devam edecek. Ee, şimdiden açık radyo ama artık apaçık radyo mu diyeceğiz? Evet, evet. <gülüyor> Peki. Apaçık radyo e, dinleyicilerine şunu da söyleyeyim. Ocak'tan itibaren bu yıllık enflasyon şu anda %47 e, büyük bir ihtimalle Aralık sonunda %45 olacak. Yıllık enflasyondan söz ediyorum. Ee, Ocak ve Şubat ayında bir bas etkisiyle düşüş olacak. Hani bunu hükümet tabii büyük bir başarıymış gibi. işte görüyorsunuz enflasyon düşüyor. Merkez Bankası da öyle söylediği için. Çünkü geçen yılın Ocak ayında aylık enflasyon %6,7 idi. Şubat ayında da %4,5 gene 2 iki civarında 2'nin üstünde tutunabilirse enflasyon e, bunda tabi nereden baksanız bir 7-8 puanlık yıllık enflasyon da düzüş olacak. Yani 40'ın altına inecek. Ama ondan sonrasına baktım. Şimdi çok ayrıntıya girmeyeyim. Hakikaten e, nereden baksanız %27-28'in bile altına düşürmesi çok zor görünüyor enflasyonu. E, 2025'in sonunda. Halbuki hedef biraz önce söylediğim gibi %21'de Bu neden önemli? Çünkü giderek e, enflasyon, yıllık enflasyon düşse bile ya unutmayalım hala fiyatlar artıyor evet. demek bu. Ee, bir de bu ve... bahsettiğiniz şey özür dilerim e, hükümetin hedef olarak belirlediği enflasyon hedefi bir de aynı zamanda asgari ücret şu andaki tartışmaları da Tabii ki. E, ilgilendiriyor. Da Çünkü... Çok haklısın. E, e bu tuhaf bir şey söylüyor, söylüyor yani hükümet işte enflasyon hedefine göre zam yap evet. ona göre de zaten diğer ücretlere belki o kadar bile zam yapmayacak firmalar i̇şte temmuzda işte asgari ücrete zam yapılmadı pek çok firmanın aslında piyasadan izliyoruz zam yapmamış ücretlere yapanlar var onlar da enflasyon kadar yani ilk 6 ayın enflasyonu kadar yapmamışlar yani 2024 yılı Reel ücretlerin Ücretlerin satılanlı gücünün ciddi ölçüde erozyona Uğradığı bir yıl olur Şimdi evet. sen 2025'de de bunu Bu şekilde devam ettirirsen yüzde işte Bilmiyorum yüzde 21-22 Zam yaptım diyelim ee, Enflasyon O düzeyde Bitmeyecek bunu açıkça görüyoruz Demek ki 2025'te biraz daha Eriyecek işte bu Yoksullaşmadan Söz ederken bunu kastediyorum ee, ve bu aynı zamanda bu ücretleri yani faizleri arttırmanın bir çare olmadığını söyledim. Ortada yani gıda fiyatlarıyla öyle mücadele edemezsin gıda efektörüyle. Yani ücretlere baskı yaparak da mücadele edemezsin. İnsanlar boğazlarından mı kesecekler? Evet belki bir kesim mecburen yapacak bunu. Ee, real gelirleri düştüğü için. Ne ama bu yani talep azaldı diye enflasyon, gıda enflasyonu düşmez. Çünkü dediğim gibi üretim süreçlerinde ve e, üretimden tarladan markete geliş süreçlerinde büyük bir verimsizlik var, maliyetler çok yüksek. Bu nedenle e, gıda enflasyonu bir türlü düşmüyor. Şimdi burada, e, şurada da belki not edeyim e, dinleyiciler için. Bu son bir yılda aslında yüzde 47 dedim işte yıllık enflasyon Kasım'dan Kasım'a. Ama e, bazı alt kalemlere baktığınız zaman iki tane eşit verici kalem var ya. Yani. Bunların en başında eğitim. Yüzde 92 enflasyon. Yani neredeyse iki kat artmış. Hı hı. Bir yıl içinde eğitimin maliyeti iki kat artmış. Orada da çok büyük sorun yaşanıyor. Ben çevremden de görüyorum. Devlet okullarının durumu malum insanlar ister istemez nispeten eğitim kalitesinin o kadar da düşmediği bir takım özel okullara tabii yollamak istiyorlar çocuklarını. Yolluyorlar da fakat dehşet içindeler. Çünkü öyle bir artışlar oldu ki artık bunu nasıl karşılayacaklarını Mevcut gelirleriyle bilemiyorlar. Ee, bu da çok büyük bir yapısal sorum. İkinci kalemde konut. Yüzde yetmiş yıllık artış. Bunda tabii kira çok etkili oldu. Ee, i̇şte önce baskıladılar kirayı seçim döneminde. Yüzde beşten fazla arttıramazsın dediler. Ee, bu sonucunda ne olduğunu hepimiz gördük şey davaları müthiş patlama yaptı kiracı ev sahibi davaları yani davalar patlama evet. yaptı ama şiddetle bir tarafta arttı i̇şte televizyonlarda herkes izlemiştir i̇şte birbirine girdi kiracılarla ev sahipleri sonra bunu bıraktılar Mehmet Çimşek geldikten sonra tekrar eski şeye döndüler Kurala yani yargıta işte ortalama yıllık enflasyon kadar zam yapabilirsiniz diye. E bu tabi bir ciddi patlama yaratmıştı kira, ortalama kira altışlarında. Şimdi bu biraz düşmüştü ama hala 160 şunu da söyleyeyim. Yani bu yıl bu yıl dediğim bu ay özür dilerim Kasım'da ve Aralık'ta diyelim Aralık'ta Sözleşmesi, yıllık sözleşmesi biten kiraları ev sahiplerinin hukuken 160 artış isteme hakkı var. Hukuken. Ya inanılmaz bir şey bu yani. 160. Kadıkköy'de ortalama 30 bin liraya falan çıktı kiralar. Ya şimdi böyle. işte aralıkta eğer Kadıköy'de falan. bir e, kiracının sözleşmesi bu aralık ayında bitiyorsa 160 ne demek? 45 bin 46, 47 bin lira demek. Mümkün değil gerçekten. Evet. yani durum bu ee, enflasyon cephesinde şeye gelince gelir eşitsizliğine e, bu hakikaten 300 sayfalık bir rapor çok ayrıntılı İlk defa e, bu kadar e, ayrıntılı ve kapsamlı bir rapor gelir eşitsizliği üstüne yayınlıyor e, Dünya Bankası şurada belirteyim siz herhalde ona yer vereceksiniz e, iklim uzmanlarınızla Çok ilginç şeyler de var, öngörüler, tahminler de var ve uzun uzun anlatıyor. Nasıl yani bu küresel ısınmayı iki derecenin altında tutmak için ne yapmak lazım? Karşı karşıya kalınan zor tercihler, trade-off'ları çok güzel analiz etmiş. Oraya girmeyeyim ama ona da bakmanızı tavsiye ederim. Tamam Ge gelir eşitsizliğine gelince alo duyuyor musunuz? Evet evet tabii tabii duyuyoruz. Siz bizi duyuyor musunuz? Evet bir telefon Hı. geldi de e, onun için arama bir sorun mu oldu dedik. Ha, yok Neyse yok. şimdi lafı uzatmayalım CİN ile ölçüyor evet. Dünya Bankası farklı eşitsizlik ölçüleri de var ama işte en popüleri standardı CİN endeksi eee Birleşmiş Milletler'in istatistik işte dairesinin bir klasifikasyonu var, sınıflandırması var. Ee, onu da dikkate almış. Aslında onu biraz e, şey etmiş, e, toparlamış. Üç tane grup e, dünyada belirlemiş bir yüksek eşitsizliğin olduğu e, ülkeler. Bunlar CİN'e endeksi 40'ın üzerinde bir e, CİNE endeksi ne kadar yüksek olmuşsa eşitsizlik o kadar ıı, yüksek demektir. Onu da altı parantez söyleyeyim. İşte öbür 30 ile 40 arasındaki ülkelere orta düzeyde eşitsizlik demiş. En düşük eşitsizlik olan ülkeler 30'un altında olan CİNE endeksinin. Türkiye 44,4 ile tabii ki yüksek eşitsizliğin arasında bulunduğu Ee, işte, yüksek olduğu ülkeler arasında ee, Hatta bir harita var Çok çarpıcı Dünya haritası i̇şte Ülkeler şeyler Kırmızıya boyanmış Yüksek eşitsizliğin Yüksek olduğu ülkeler ee, Birazdan birkaç örnek vereceğim Bu ülkeler evet. Yüksek eşitsizlik Bir kere Latin Amerika Orta Amerika Hatta Amerika Birleşik Devletleri Kıpkırmızı bir Şili galiba İstislam ondan sonra Afrika'nın Sahra Güney Sahra Afrika ülkeleri pıpkırmızı gerisinde hiç kırmızı yok böyle hani manda gözü gibi Türkiye pıpkırmızı duruyor ortada yukarıda kuzey Yarım yarımkürede <Gülüyor> Tabii ki Avrupa'nın da bu haliyle hatta bölgesinin Akdeniz'i de katın bunun içine en yüksek gelir eşitsizliğine sahip ülkesi. Bunu zaten biliyorduk aslında. Yani ben en azından Avrupa'da yıllardan beri işte en başından beri daha doğrusu bu istatistikler yalanmaya başladığından beri Türkiye hakikaten Avrupa'da gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke. Ee, bu şaşırtıcı değil. Ee, ama şunu ilave edeyim Zaten TÜİK'in e, yayınladığı işte her yıl yayınlıyor. Gelir ve yaşam koşulları anketinden birisinden eşitsizlik, yoksulluk vesaire e, ölçülerini e, 2018'de 2018 gelirleri itibarıyla bu CİNİ endeksi TÜİK'e göre 40.5'a düşmüştü. İşte 41 diyelim. E, Üç seviyeydi. Ondan sonra 2019'da 42'ye çıktı, 2020'de keza hemen hemen 42, 2021'de 42,3'e çıktı, 2022'de de 43,1'e çıktı. Şimdi burada bir iki puanlık fark var Dünya Bankası şeyle. Çünkü 2021 gelirleriyle 44,4, Dünya Bankası onu belirtmiş. TÜVİK'e göre 42,3. Bu yani önemli değil, 40'ın üstünde belki bir metodoloji farkı vardır. Şunu söylemeye çalışıyorum, son 4 yıldır zaten gelir eşitsizliği Türkiye'de artışta. Yani seviye olarak bugün itibarıyla zaten çok yüksek e, gelir eşitsizliğine sahip ülkeler arasında, yani 4 yıldır da gelir eşitsizliği Türkiye'de artmaktı. Halbuki çok ülkede bu Dünya Bankası raporuna göre azalma var. Yani bir onu trende de değiliz. Ee, belki diniciler şunu merak edeceklerdir. Tamam Türkiye'de böyle de hani biz en beterlerin arasında bir çünkü 40'ın üstünde dedim. Yüksek eşitsizlik grubu. Aslında tabii 50'nin üzerinde olanlar da var. Hatta önce dehşet verici bir e, uç ülkeden başlayayım. Güney Afrika gelir eşitsizliğinde dünya birincisi. Hem de uzak ara. Yine enceği 63. Ha, bu tek 10'la Güney Afrika, Afrika var yani. Üstülleri 63. Ondan sonra zaten bu 54-55'e düşen ülkeler var. Yani Güney Afrika en dehşet verici. Bunda büyük bir ihtimalle Bu yıllarca yıllarca değil mi yarım yüzyıl mı daha fazla sürdü apartheid'in evet. büyük bir, bir ihtimalle e, yarattığı yıkım gelir eşitsizliğinde hala devam ediyor anlaşılan. E, ama bizden birkaç önce söyleyeyim Brezilya örneğin 52 o da Brezilya hep yüksekti, yüksek kalmaya devam ediyor. Kolombiya örneğin 54, Yani bizden beterleri de var ama bizim de bununla alınacak halimiz yok. Ee, en düşük peki gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu ülkeler hangileri merak edilebilir? Nolgavya aslında ama onu saymayacağım çünkü onda e, tüketim harcamalarından e, bütün bu söylediğim endeksler aslında gelir nereden e, hesaplanmış CİN endeksleri bir alternatif olarak gelir yoksa tüketim harcamalarından da hesaplanıyor Mondalya'da demek ki gelir verisi yok onun için tüketim harcamalarından da hesaplanmış tüketim harcamalarıdaki eşitsizlik daha düşük oluyor halinde gelire göre onu saymıyorum Moldavya'yı en düşük eşitsizlik CİN endeksine sahip Ülke İslam'da dünyada. 26,1. Arkasından Çek geliyor. 26,2. Üçüncü sırada da Belçika var. 26,6. Şimdi görüyorsunuz yani 45,4 bu ülkeler arasında ya yani biz bunların iki katı daha eşitsiz. Evet. Tabii bu ülkelerde tarihleriyle ilgili ee, büyük bir ihtimalle Ee, gelişmeler e, işte sosyal devlet vesaire etkili olmuştur. Bu yani çünkü İzlanda başka bir tarihe sahip, Çekya başka bir tarihe sahip. Belki Çekya'ya benzeyen olabilir ama unutmayalım. Çekya'nın eski bir sosyalist ülke olmaktan geliyor. Bir de bunlar küçük ülkeler. İzlam'da başından beri çok eşitlikçi bir toplumdu. Ee, Vikingler kurduğunda zaten öyle bir şey istemişti yol izlemişti. Yani tamam ama Avrupa ülkeleri yani Almanyalar, işte Fransalar vesaire bunlarda da aslında e, CİN endeksleri 34-35 o 32-33 Yani bir şey, Amerika Birleşik Devletleri'ne bakabildiniz mi? Çin, Amerika hangidir? gibi iki... Amerika Birleşik Devletleri ve Çin hani dünyanın iki büyük ekonomisi. Vallahi Çin'e bakmadım ama Amerika Birleşik Devletleri 41,3. Ya, bize yakın e yani. Tek eşitsizlik grubunun sınırında ama onu da biliyoruz. Amerika'da hep bizden tabii biraz daha hallice hani 44,4 ve 41,3 ama eşitsizliğin hep yüksek olduğu bir yükü oldu yani çünkü sosyal devlet zayıf Amerika Birleşik Devleti evet. yani bu onu da belirtim yani gelir eşitsizliği tabii ki yakısal şeyler, faktör gelirleri tarihi olarak vesaire gelişmişlik düzeyi bunlar etkili olabilir Ama esas etkili olan e, piyasadan e, çıkan yani devletin henüz müdahale etmediği yani vergileri almadığı ve sosyal transferler yapmadığı aşamada biz buna piyasa gelir eşitsizliği diyoruz. Aslında bütün ülkelerde çok yüksek gelir eşitsizliği. Yani elli civarında ama sonra ne oluyor? Sosyal devlet güçlüyse devreye giriyor. Doğru dürüst vergi topluyor. Gelir vergisi topluyor ÖTV, KDV değil. Doğru gelir vergisi topluyor ve bu gelir vergisinden resmeten önemli bir pay işte bu şükür yoksullara sosyal transfer olarak veyahut işte başka kanallarda transfer yapıyor. Örneğin tazminatları vesaire örnek vermek gerekirse e şimdi bu Ülkelerde tabii ki ne oluyor? O piyasanın e, gelir eşitsizliği güzeyi CİNİ endeksinde çok büyük bir düşüş sağlıyor. Kim ülkede bu 10 puan, 15 puan oluyor. İşte kim ülkede belki 20 puan oluyor. Bizde neredeyse çok az etkili oluyor. Şimdi bizde de 50 civarında piyasa gelir eşitsizliği. Ondan sonra işte devlet giriyor araya, ne zor dürüst gelir vergisi toluyor, ve zor sosyal transferleri var. E tabii ki o zaman e, kullanılabilir gelir dediğimiz eşitsizlik. Peki, bütün bu rakamlar Dünya Bankası'nda tabii disposable income, kullanılabilir gelir. Peki eşitsizlikler, yani hanelerin gelirleri bunlar. Yani vergi verilmişse verilmiş. Ondan sonra işte sosyal transfer varsa o eklenmiş hane gelirleri. Gördüğünüz gibi tabii ki sosyal devlet bu kadar zayıf olursa gelir eşitsizliği de bu kadar yüksek oluyor. Evet. Yani kapitalizm tabii ki gelir eşitsizliği üreten bir sistem. şey ona girmemiş ama sözünü ediyor. Tabii servet eşitsizliği daha beter bir eşitsizliği. Bunu da maalesef Türkiye'de tam bilmiyoruz. Thomas Piquet ki bunu işte tarihi olarak da çok araştır Adeta bir veri madenciliği yaptı. Evet. Tabi burada şeyler çok önemli. Servetlerin, gayrimenkul servetleri bir vergilerden isteyerek ancak bulursunuz. Tabii doğum virüs vergi alınıyorsa, işte diğer kayıtlar açılırsa Biz de bunların hepsi tabu ya da yok Onun için doğru servet eşitsizliğini Türkiye'de bilmiyoruz. Ama şöyle bir gerçek ortaya çıktı. Tekkinin araştırmaları sayesinde dünyada servet eşitsizliği tekrar şeye döndü. 1920-30'lardaki küstah, kapitalizmin o küstah eşitsizliğine, servet eşitsizliğine geri döndü. Şimdi aynı küstahlar çevirmeye başladı. Hiç midanaları yok. Trump'ın takımı Evet, dolar milyarderi evet. takımı. Milyar derler gerçekten. bazıları da diyor ki onlar da ayrı bir grup kurdular. Lütfen bizi vergilendirin diyorlar. Evet. Bu ciddi dünyanın sonunu getireceğini ya da kapitalizmin sonunu getireceğini gördükleri için e, önemli sayıda bir dolar büyük dolar milyarderi de diyor ki bizi serveti vergilendirin. <gülüyor> Tabi bu servet vergilendirilmesi çok şey bir konu siyaseten kolay değil ama bir iş o noktaya vardı yani mutlaka servetten vergi alınması lazım. Hatta bu verginin de işte iklim değişikliğiyle karbon işte salınımlarında mücadelede düşük gelirli yoksul ülkelere veyahut da yoksul kesimlere yardım yapmakla kullanılması lazım. Yani gündeminde bugün dünyanın en önemli konulardan biri de bu. Evet en son bir tür başarısızlıkla sonuçlanan COP29 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde de ana gündemlerden bir tanesi bu. Ama evet. umulan sonuç alınamadı maalesef. Biz de uzun uzun evet. tartışmıştık Ömer Bey ile birlikte. Peki evet. çok teşekkürler Seyfettin Bey. Zaman üstü kendi herhalde. Evet evet. Hı -hı. E, iki, hafta... E, e, evet, evet. Evet, zaman... i̇ki hafta sonra... Duruz beni. Evet, şimdilik duyuyorum. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Açık Kastı Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tüba Tekerek Merhabalar Tuğba, günaydın. Günaydın Özdeş. E, Ömer Bey yok. Bu, bu iki gün kendisi mülkeller Birliği'nden ödül almak üzere 71. ödülümüzü almak üzere Ankara'ya gitti. Yarın bizimle birlikte olacak. Dolayısıyla bugün programda e, iki, ikimiz olacağız sadece. Peki Açık Radyo'nun bu yeni ödülü de APAçık Radyo'nun yeni ödülü de hepimize kutlu olsun e, diyorum. <gülüyor> evet. Ve Onlar açık radyoyu vermişler ama. <gülüyor> çok, çok iyi evet evet. evet. <gülüyor> açık radyomuz da kutlu olsun o zaman. Ee, Avrupa ne konuşuyor'a e, geçeyim hemen. Ee, Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda e, bugün öncelikle Fransa'dan e, bahsedeceğim. E, aslında bizim bültenler e, Türkiye'ye, Türkiye saatiyle saat 2'de geliyor. O zaman derlenmiş oluyor. Bu hükümetin düşmesinden sonra yapılmış yorumlar yok. Amcasındaki e, yorumları aktaracağım ve son e, durumu e, kendim e, takip ettiğim kadarıyla e, son gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. E, Fransa'da 3 ay e, önce kurulmuş Michel Barnier e, Başbakanlığındaki hükümet e, düştü, güven oylamasıyla düşürüldü. Bu 1962'den bu yana en kısa ömürlü hükümet olduğu ve aynı zamanda güven oylamasıyla düşürülen ilk e, hükümet de oldu 1962'den e, bu yana. Şimdi bu Fransa'da hem siyasi açıdan hem de ekonomik açıdan ciddi bir belirsizlik dönemine girildiğini gösteriyor. Bu belirsizliğin ne olduğunu daha sonra aktaracağım. Ama öncesinde neler olmuştu ve nasıl bu noktaya gelmiştik? Onu söyleyeyim. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde... Aşırı sağcı e, Löpen'in e, partisi e, ciddi bir çıkış yakalayınca e, Macron'un partisinin iki katından daha fazla oy almıştı. Macron da o halde hani ülke halk aşırı sağ yönetim mi istiyor diyerek e, ülkeyi erken seçime götürmüştü. Erken seçimde Löpen'in partisi yine e, ciddi bir destek aldı aslında. Her üç oydan birisini aldı. E, ama sol partilerin ittifakı, yeni halk cephesi, işte geliştirdiği taktikle milletvekilleri açısından en fazla, e, parlamentodaki en fazla sandalyeyi e, bu sol ittifak kazandı. E, ancak Macron e, hükümet kurma yetkisini bu sol ittifaktan birisine değil de en az o yolan partilerden Cumhuriyetçi Parti'den Michael Barney'ye verdi. Dedi ki yeni hat cephesinden bu sol ittifaktan birisinin kuracağı bir hükümet çok uzun ömürlü olmayacaktır. Eee işte hani bir o, o liderin etrafında bir ittifak kurmak, bir çoğunluk kurmak mümkün olmayacaktır. E diyerek Barney'yi seçmişti. Ama gelinen noktada ve Barney'in de yapacağı en önemli şey aslında bu 2025 için bütçeyi geçirmekti. Barney'i kendi partisi Macron'un partisi destekliyordu. Bir de Le Pen'in Pen partisinden dışarıdan destek alıyorlardı. 2025 bütçesine gelindiğinde şöyle bir şey oldu Fransa'nın ciddi bir borç yükü var bütçe açığı var bütçe açığı gayri safi milli hastalığının yüzde altısı gibi büyük bir oran ve bunun için bir takım tedbirler alınması gerekiyor ve burada da işte Barnier sadece bir şeyin partinin lideri olarak Macron da öyle E, harcamaları e, kesecek, e, kamu harcamasını azaltacak ve vergileri arttıracak bir yönteme gittiler. Bu halkın üzerinde bir baskı oluşturacaktı. Ve buna hem e, sol parti, sol ittifak hem de e, Le Pen'in e, aşırı sağcı e, partisi karşı çıktı. Evet. Barca'da bunu yani karşı çıkılacağını bildiği için bu yönde açıklamalar olduğu için parlamento oylamasına sunmadan geçirdi. Buna karşı da işte bu her iki parti hem Yeni Halk Cephesi. Hem de Löpe'nin e, ulusal yürüyüş e, partisi e, güven oylamasına sundu durumu ve neticede hükümet düştü. Bugün başbakanın istifası bekleniyor. Akşama Cumhurbaşkanı Macron'un, devlet başkanı Macron'un e, bir konuşması bekleniyor. Şimdi ne olacak? Ee, şimdi yine işte bu üçe bölünmüş parlamentoda bir yanda e, solcular, bir yanda aşırı sağcı löpen, e, ortada da merkezdekiler, Macron'un partisi ve cumhuriyetçiler. E, bu kutuplaşmanın içerisinden yeterli çoğunluğu alabilecek bir başbakanın, Hani uzun vadeli istikrarlı bir hükümet kurabilecek bir başbakanın, seçilmesi belirlenmesi pek mümkün görünmüyor O yüzden hani Fransa'yı hükümetsiz haftalar ve hatta aylar bekliyor olabilir deniyor bir yandan. Ee, öte yandan e, mali açıdan dediğim gibi bu Fransa'nın bütçesi ciddi açık veriyor, ciddi bir borç yükü var. E, bu mesele ne olacak? Zaten işte faizler yüksek, bu belirsizlikle birlikte yatırımcı daha da kaçacak ve ekonomi daha da kötüye gidecek gibi yorumlar var. Bunun Löpen'in partisine dönüşü nasıl olur? Ee, bir yandan şimdi Löpen e, hem hükümet kurulma sürecinde oyun kurucu olduğunu göstermişti. Şimdi de oyunu bozma gücü olduğunu da göstermiş oldu. Ee, ve işte ben halkımın 11 milyonun oyunu savunuyorum işte halkımın üzerine böyle bir e, işte e, ekonomik yük getirilmesini kabul etmiyorum e, diyerek e, böyle bir e, söylemle bunu yaptı. Ama tüm ona ters e, bir şekilde dönebileceği olumsuz puan olarak yazabileceği işte ülke siyasi ve maliye açıdan bir istikrarsızlık durumuna girerse Löpen'in bundan sorumlu tutulabileceği söyleniyor. E, ve dediğim gibi de işte bu asıl ekonomik açıdan da Fransa'yı biraz zor günler bekliyor. Hani şeyi de hatırlatalım Almanya'da da ekonominin durumu iyi değil. Son açıklanan çeyrek için işte neredeyse resesyon %0.1'lik bir büyüme. Gelmişti Avrupa'nın iki motor gücünün iki büyük gücünün Fransa ve Almanya'da hem ekonomik hem siyasi açıdan böyle bir belirsizlik olması bir yandan da işte ABD'de Trump iktidara geliyor. Avrupa'nın ciddi şekilde zayıfladığı bir yani zayıflama emareleri gösterdiği bir duruma girmiş bulunuyoruz. Fransa açısından böyle belirsiz bir ortam var şimdilik. Son olarak şunu da söyleyeyim. Erken seçime gidemiyorlar. Seçim yapıldıktan sonra bir yıl boyunca yeni bir seçim yapılması mümkün değil. Dolayısıyla en erken Temmuz ayında seçim olabilecek. Macron'a yönelik istifa et çağrıları var. Hem soldan hem aşırı sağdan. Macron istifa etmeyeceğini söyledi. Ama yine de işte Temmuz ayında hem genel seçim, milletvekili seçimi... ...hem de cumhurbaşkanlığı seçimi yapılabilir Temmuz ayında Fransa'da deniyor. şeyde bir, ki haberde önemli bir ayrıntıya yer vermişlerdi. Fransa'da anayasanın 50. maddesine göre güvensizlik oylamasının ardından... ...Başbakan'ın istifası otomatik olarak gerçekleşiyor diyor. Yani hükümet bu anlamıyla da düşmüştüm de istifa etmesine gerek yok zaten artık başbakan değil diye vermişler. Dolayısıyla nasıl yeni hükümet kurulacak tabi Temmuz ayına kadar madem seçimlerde yapılamıyor ciddi bir kriz yani. Evet kesinlikle ciddi bir kriz yani burada e, söylenen şey Macron'un bir teknokratlar kabinesi kurabileceği yine Hı. yani alternatiflerden birisi bu. Bir de işte hani solcuların destekleyebileceği bir aday ortaya çıkarabileceği ama bunu düşük bir ihtimal olarak görüyorlar. Evet. Belki bir hani evet. teknokratlar kabinesi en muhtemel şey senaryo olarak görünüyor. Evet. Evet Fransa'dan aktaracaklarım bu kadar. Gürcistan'a geçelim. Ee, biliyorum Ahmet İnsel'le de konuştuğunuz e, salı günü ama yine ben e, farklı boyutlarıyla birkaç not aktarmak istiyorum e, Gürcistan'dan. E, 26 Ekim'de yapılan seçimler e, Gürcistan'ın Avrupa Birliği ile Rusya arasında bir yol ayrımı seçimi olarak nitelendiriliyordu. Ve işte mevcut e, iktidarı Gürcü rüyasının seçmesi durumunda e, işte Rusya yanlısı patikada daha ileriye gideceği ve Avrupa Birliği'nden tıklayacak. E, da Daha ciddi bir kopuş olabileceği söyleniyordu. E, ve gerçekten de seçimde işte yani seçim sonuçları son derece tartışmalı. Hem e, muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmiyor hem de batıdan bu yönde itirazlar geliyor. Ama neticede Gürcü rüyası kazandı. Bu arada şunu söylemek istiyorum... Ülkü, ülke genelinde e, Gürcüz, e, Gürcü rüyasının aldığı oy oranı yüzde 54'tü e, Barajı geçip de meclise giren 4 e, muhalif koalisyonun oy toplamı ise yüzde 38 Aslında hani ciddi bir fark var vei evet. Ve İki, 4... ikinci olan partiide yüzde on civarı almıştır 5 yani evet. kat evet. fark var arada Evet yani dör'dü bir araya gelip E Gürcü rüyasına yaklaşamıyorlar bile. Hani Dördü bir araya gelip Tiflis dışında hiçbir kentte Gürcü rüyasını yakalayamamışlar. Sadece Tiflis'te bu dört koalisyonun bir araya gelmesiyle Gürcü rüyası geçilmiş durumda. Ama tüm bunlara rağmen Avrupa Birliği geçen hafta bir açıklama yaptı ve dedi ki dediler ki işte seçim sonuçlarını reddettiklerini Ciddi usulsüzlükler olduğunu ve bir yıl içinde yeniden seçime gidilmesi gerektiğini söyledi Avrupa Birliği. Uluslararası gözetim altında yapılmalı yeni seçim dedi. Ve bu arada başbakan işte gücü Rüyası Partisi'nin lideri mevcut başbakan da dahil bir grup üst düzey yetkili yaptırım uygulanmasına karar verdi. Gürcü yas bunun üzerine Avrupa Birliği ile e, ilişkileri e, Avrupa, Avrupa Birliği ile ilişkileri 2028 yılına kadar askıya aldığını açıkladı. Evet. Çünkü bunu bir siyasi şantaj olduğunu, utanç verici e, bir e, aşağılayıcı bir şantaj olduğunu e, söyledi. Ve bunun üzerine e, işte e, 2028'e kadar e, askıya aldığını söyledi ama öte yandan halkın Gürcistan'da her ne kadar işte çok büyük bir kısmı Gürcü rüyasına oy veriyor olsa da yarıdan çoğu çok daha da büyük bir kısmı Avrupa Birliği sürecini destekliyor aslında yüzde seksen kadarı Avrupa Birliği sürecini destekliyor Gürcü rüyası da diyor ki Ee, seçimden önce de şey diyordu yani biz Avrupa Birliği yolunda devam edeceğiz falan diyordu. Başbakan mevcut açıklamasını yaparken bu askıya alma açıklamasını yaparken ama biz bir yandan da Avrupa Birliği için reformlara devam edeceğiz. E, 2028 geldiğinde diğer tüm aday ülkelerden daha hazır olacağız Avrupa Birliği'ne girmek için. Ve 2030 yılında da Avrupa Birliği'ne gireceğiz. E, Direkt gireceğiz demişim. Müzakere etmeyip. <gülüyor> evet, evet. E, tabii bu hani yani kendi seçmenlerini, e, ona inanmak isteyen seçmenlerini... E, inandırıyor olabilir e, ama özellikle Tiflis'te e, on binlerce insan sokaklara çıktı ve çok ciddi polisle sokak sokak birebir çatışmalar oldu. E, 300 e, En son gördüğüm 300 kişinin gözaltına alınmış olmalıydı. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bulgaristan'dan The Name Link gazetesindeki yorumcunun yorumunu aktarayım. Bu senaryolar bana da muhtemel görünüyor. En muhtemel sonuçlardan biri Gürcü rüyasının gösterileri Rusya'nın da onayıyla sert bir şekilde bastırması olacaktır. Yeni çıkarılan yabancı etki yasasının da yardımıyla bastırmayı, tutuklamalar, göstermelik yargılamalar ve sivil topluma zulüm takip edecektir diyor. E, en iyimser senaryo ise uluslararası gözlemciler eşliğinde seçimlerin yenilenmesi olur diyor. Ama bunun e, muhtemel olmadığını söylüyor. Evet yani bu yabancı etki yasası da önemli. Bu halifeti çok ciddi şekilde e, e, paralize edebilecek... E, Herhangi bir faaliyet yapmalarını engelleyebilecek bir yasa bu yabancı etki yasası. E, bunun da yardımıyla gerçekten hani dedik ya bu seçim e, iki yol arasında bir seçimde Avrupa Birliği yoluyla Rusya yolu arasında e, daha e, hatlar çok daha keskin olarak belirlendi ve sanki bunu şimdi ciddi bir bastırma ve Rusya yolunda gidiş e, takip edecektir gibi görünüyor. Ya, e, bu ihtimal daha güçlü görünüyor dediğin gibi ama aslında ilginç olan bir durum var yani mesela ben olsam 5 kat en yakın partiye e, fark atmışsam eğer bu gerçek bir sonuçta tekrar seçimleri örneği yapardım yani uluslararası şeyde e, gereken gözlemcileri de getirtip yani çok muazzam bir farktan çünkü e, söz ediyoruz. Yani öyle birkaç aylıkla gösterileriyle değiştir yüzde on olan part%de30'a çıkıp diğeri yüzde20'ye düşmesi falan zor ihtimaller bunlar sanki ama bunu denemeyecek gibi görünüyor Evet zaten yani hiçbir şekilde şey değildi seçimden önce de bu partilerden bir tanesinin Hani tek başına ciddi oyanması beklenmiyordu hepsi zaten Yani o partiler yüzde on dediklerin de tek başına parti değil çoğu aslında. Evet, i̇şte koalisyon zaten isimleri. Evet. evet koalisyon. O koalisyonların koalisyonu yani o koalisyonlar bir araya gelirse e, Gürcü rüyasını devirebilir diye onun önüne geçebilir diye düşünülüyordu. Ancak işte orada da %54'e 38 fark var. Yani bu arada şunu da söylemek lazım. Yani seçim günü oyların çalındığına dair benim gördüğüm kadarıyla çok ciddi kanıtlar yok. Evet. Ee, Avrupa Birliği de zaten şeyi söylüyor yani seçim öncesi e, işte ne bileyim hani memurların işini kaybetmemek için e, işte gidip oy vermesi kim oy verdi kim oy vermedi diye herkesin işte ciddi şekilde gözetlenmesi falan hani böyle durumlardan bahsediliyor seçim öncesinde kurulmuş bir baskı ortamından söz ediliyor doğrudan seçim gününde bir hile dair, yani benim gördüğüm kadarıyla çok somut kanıtlar yok. Evet. Evet. Evet Son olarak da şeye geçelim Avustralya'ya geçelim. Avustralya'da bir sosyal medya yasası geçti. Bu yasaya göre 16 yaşının altındaki çocukların 16 yaşının altındaki çocuklar sosyal ağları kullanamayacaklar. E, yasa bir yıl sonra yürürlüğe girecek e, Bu bir yıl içinde bu sosyal medya platformları kimler dahil Tiktok Facebook Snapchat Snapchat reddit X Instagram Bunlar dahil bunlar e, kullanıcıların e, platforma girerken 16 yaşın 16 yaş ve üzerinde olduklarına dair e, bunu kanıtlamalarını mümkün kılan bir metot getirecekler. E, ve sonrasında da işte 16 yaşın altı e, sosyal medyaya giremeyecek. E, çocukların sosyal medya kullanımı genel olarak tüm batı dünyasında özellikle de Avrupa'da çok konuşulan bir mesele. Avustralya'daki bu yasada özellikle bu nedenle ciddi şekilde takip ediliyor. E, İsveç'ten Göteborgs Posten gazetesindeki yorumcu şöyle demiş. Mevzu sosyal medyada söylenenler, yazılanlar ve gösterilenler değil. Asıl sorun bu platformların yüksek düzeyde bağımlılık yaratacak şekilde en başından bu şekilde tasarlanmış olması. Sosyal medya bizi şişmanlatıyor diye aptallaştırıyor ve depresif yapıyor demiş. Avustralya bu süreci kontrol altına almanın mümkün olduğunu gösterdi diyerek e, bu adımı olumlu karşıladığını söylüyor. E, ama öte yandan buna karşı çıkan, Hani buna eleştiren e, pek çok e, yorumcu da var. E, Danimarka'dan Berlinske gazetesindeki yorumcu diyor ki dijitalleşmeye dair erken dönemdeki naif heyecanı sona ermesi iyi bir gelişme ama bu konuda tamamen zıt bir pozisyona da savrulmamalıyız diyor. 16 yaş çok geç bir yaş diyenler var. Sosyal medya platformuna hali hazırda giriş için zaten minimum yaş 13. Hani bu da şey uygun bir yaş. 16 yaş işte ergenlerin kırılması çok güç bir iradesi var ona denk geliyor bağımsızlaşma süreci 16 yaş çok ileri diyenler var bir de bunun uygulanmasına yönelik bir takım endişeler ve şey sorun olabilecek noktalar dile getiriliyor Fransa'da geçen yıl aynı şekilde işte 15 yaşın altındaysa bir kullanıcı Ancak anne babasının izni varsa sosyal medyaya girebiliyor. E, bu şekilde işte sosyal medya platformları e, düzenleme getirmeli, girişi bu şekilde ayarlamalı diye bir e, yasa geçirmiş Fransa. Ama şimdi bir yıl sonra bakıldığında çocukların 50'si ellisi VPN kullanıyormuş. Evet, evet. Yani doğrusu... Evet VPN kullandığınızda hani Fransa'dan mı giriyorsun Hollanda'dan mı Birleşik Arap Emirlikleri'nden mi o belli olmuyor ya da yani Hollanda'dan girebiliyormuş gibi de görünüyorsun. Çocuklar VPN kullanmayı öğrenmişler. Fransa'da durum bu ve ayrıca bir şey daha yani sosyal medyaya girerken eğer bir yaş yani kesin olarak yaş belirlenmesi gerekiyorsa bunun için işte kimlik bilgilerinizi vermeniz gerekiyor. Bu da kişisel verilerin korunması düzenlemeleri açısından bir ihlal olarak görülüyor. Bir de bu uygulamanın son derece zor olduğu yönünde eleştiriler var. Evet evet. Akıntıya karşı kürek çekiyor yani Avustralya hükümeti. Yani belki de akıntıya karşı kürek çekmek lazım. Ee, ben de bunları şey e, ke kesinlikle olmamalı demiyorum. Yani işte e, Avustralya öyle Fransa yasa geçirmiş İspanya... Ee, bu böyle bir yasa tasarısının çok benzer bir yasa tasarısını eee tart şey tasırısını gündeme getirdi. Orada da yakında oynanacak. Hatta İspanya'da şöyle bir şey var. Geçtiğimiz günlerde hükümetin kabul ettiği bir rapor bağımsız bir kurul tarafından bir rapor ve öneriler e, şey, oluşturulmuş. E, o öneriler o önerilerde mesela e, bazı anne babaların Çocuklarının çok görüntüsünü kullandıklarını sosyal medyada bunun parenting'den sharing e geçmek yani parent yerine share kelimesini kullanıyorlar. Yani çocuklarının işte her türlü özel görüntülerini yani çocuk belki de ileride bundan hoşlanmayacak çocuğun bir rızası yokken işte sharing thing yapıyorlar. Buna, buna ilişkinde düzenlemeler getirmeli diyor o bağımsız uzmanların raporunda hükümet de buna onay vermiş yasalaşması önümüzdeki dönemde gündeme gelebilir yani bu bir de geçen hafta da şeyde konuşmuştuk yani İsveç'te üniversitede bile öğrenciler uzun metin okuyamıyor artık. Evet senin söylediğin gibi akıntıya karşı kürek çekmek. Ama bir yandan da bir şeyler yapmak lazım sanki. Gidişat hiç iyi görünmüyor bana. Ee, ama yani sosyal medyayı bu şekilde sınırlandırma. Yani girmelerini engellemeye kalktın. Şu anda yani bu işte VPN başta olmak üzere bir dizi yöntem hiçbir şansı yok. Ayrıca diğer yani internetin geri kalan versiyonu da iyi durumda değil. Yani mesela YouTube seyredebiliyorlarsa e, oradan da her sosyal medyada... Ee, maruz kalabilecekleri her türlü olumsuz içerik orada da aynen var yani pek bu işin şeyi yok gibi daha genel e, böyle internetteki içerikler üzerine sanki daha genel düzenlemeleri belki ileride şey olur Hani Paris İklim Anlaşması var ya <gülüyor> belki bir plastik anlaşması da işte yapılmaya çalışılıyor. Belki bir uluslararası internet içerik anlaşması falan gibi bir şey herhalde <gülüyor> gündeme gelecek. Ki göçmenler meselesinde de böyle bir talep var. Uluslararası bir göç ee, anlaşmasına ihtiyacımız var diye. Evet e, şey senin söylediğin gibi yani bunun yani bu sosyal medyaların işte Facebook'un Instagram'ın ...en azından bir derece düzenlenmiş olduğu, bir denetlenir olduğu... E, ...hani hem işte büyük platformlar e, belli kurallar getirmek zorundalar... ...hem işte devletler onları belli şeyler yapmaları konusunda yönlendiriyorlar... ...şartlar getiriyorlar falan. Yani en azından bu sosyal medya platformunda olsun çocuklar. Yoksa internetin daha karanlık köşelerine... E, ...daha işte düzenlenmemiş, denetlenmeyen köşelerine... Gidebilirler gibi eleştiriler de var tıpkı senin söylediğin gibi sonuçta deyip web falan gibi şeyler bile var ve 15 yaşındaki bir çocuk da tüm bunları bulabilir ama bir yandan da şöyle ya bir de şey. Bir oyun var. dünyası var ki başlı başına bir e, konu gerçekten. Evet evet. Oysel ki... medyadan daha bile hatta belki öncelikli yani çocuklar için kesinlikle öte yandan da şöyle bir şey var. Yani mesela 10 yaşında, 11 yaşında bir çocuk işte sosyal medyaya girmek istiyor. Annesi babası diyor ki hayır giremezsin. Hani annesi babasıyla karşı karşıya geliyor. E o durumda hani annesi babası şey diyebilir. Ya zaten yasak hani çocuklarını birazcık daha kontrol etmek isteyen ebeveynler içinde bir dayanak oluşturmuş e, oluyor böyle düzenlemeler. O açıdan da olumlu olarak görülebilir. Peki. <gülüyor> evet. Ee, sonuna geldik galiba. Evet evet. Evet yani hani şey çok çetrefil meseleler yeni dünyanın yeni meseleleri. <gülüyor> Önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam edeceğiz. Peki çok teşekkürler Tuğba haftaya görüşmek üzere ben teşekkür ederim eurotop bültenlerinden bu haftalık bu kadar gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın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 Evet açık gazeteyi bitirmek üzereyiz ama elimde kalan bir iki haberi kısaca e, sunup o şekilde e, ayrılmak iyi olacak diye düşünüyorum. Öncelikli olarak bu Türkiye'de İsrail ile ticareti protesto eden e, dokuz aktivist Filistin e, savuncusu aktivist biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanmıştı. Kendilerinden bir haber var gazeteci Metin Cihan sosyal medya hesabından cezaevindeki tutukluları mesajlarını paylaşmıştı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Şeyma Yıldırım şöyle söylüyor. Filistin davasından burada olduğum için gurur duyuyorum. Dışarıdaki Filistin destekçilerine güveniyorum demiş. Metris Cezaevi'nde tutulan Emre Tekinkaya'ya şöyle seslenmiş dışarıya. Hukuksuzluklar, tehditler ve tüm olumsuz ithamlara rağmen Siyonizm ve işbirlikçilerine karşı mücadele etmeliyiz. Filistin'de yaşanan bu zulme asla aklımız, bu zulmü asla aklımızdan çıkarmamalı ve hakkında konuşmayı bırakmamalıyız diyor. Silivri Cezaevi'nde o, <gülüyor> özür dilerim olan Sena Eli Küçük mesleğin başında bir avukat olarak yolun başında adaletin böylesine hiçe sayılmasını görmek utanç verici demiş. Hakikati hay haykırmaktan onur duyuyoruz. Baromu ve halen insan haklarına saygı duyan hukukçuları ve hiçbir ideolojik ayrımı gözetmeksizin tüm Filistin dostlarını sesimiz olmaya davet ediyorum diye e, duyurmuş. Bu arada Gazze'deki E, saldırılar, katliamlar devam ederken Batı Şeria'da da e, oldukça kötü diyebileceğimiz gelişmeler vardı. Hemen özetlemek gerekirse dün yerleşimciler, e, paramiliterler Nablus bölgesinde Batı Şeria'da Doğu ve Güneyinde şafak vakti baskınlar düzenlemişler. E, Filistinlerin evlerini ve arabalarını ateşe e, vermişler. Bir ev, bir bakkal ve bir araçta çıkan yangınlardan söz ediliyor sadece Beyt Furik bölgesinde. Nablus'un güneyinde ise bir başka paramiliter yerleşimci grubu Huara kasabasındaki daha önce pogrom yaşanmıştı Filistinlilere yönelik burada. Huara'da bir ev ve iki arabayı ateşe vermişler. Ayrıca dün 17 yaşında Filistinli bir çocuk işgal altındaki Doğu Kudüs'te Silvan bölgesinde bir Yahudi yerleşimci tarafından vurularak, Öldürülmüş Kudüs valiliği 17 yaşındaki Ömer e, Şubeyki'nin Mescid-i Aksa'nın güneyinde Silvan'da ciddi şekilde kurşun yaralarıyla 3 el ateş edilerek vurulduğunu e, ancak durumu kritik olmasına rağmen çocuğun gözaltına alındığını İsrail polisi tarafından söylenmiş daha sonra da hayatını kaybetmiş e, ve yine dün Ramallah'ta ise Batı Şeria'da gerçekleştirdikleri baskınlarda çok sayıda Filistinli İsrail polisi gözaltına aldı deniyor. Yani hem yerleşimciler hem İsrail polisi saldırıyor. Batı Şeria'da Filistinlilere yerel kaynakları göre işgal güçleri gece Arura köyünde onlarca eve baskın düzenlemiş. Bir, evgi, bir evi sorgu merkezine çevirmiş. 20'den fazla kişiyi gözaltına almış. Ramallah'ın birçok başka yerinde de yine baskınlar düzenleyip gözaltılar gerçekleştirmiş. Evet bu şekilde bugünkü e, haberlerimize son verebiliriz. Eee ben Özdile Şözbay Andrey Gritsku ile birlikte gerçekleştirdik bugünkü yayını. Yayın yarın Ömer Madrada bizimle birlikte olacak. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın.